Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 42 gün kaldı. Avrupa Komisyonu 5 Avrupa ülkesinin yenilenebilir enerji hedefini henüz karşılayamadıklarını açıkladı. Bu ülkeler İtalya, Lüksemburg, Belçika, Danimarka ve Malta. Almanya ise yenilenebilir enerji hedeflerinin üstüne bile çıkmayı başardı. 5 ülkenin Almanya'dan yenilenebilir enerji satın almaları bekleniyor. Avrupa Birliği üye devletlerinin 2020'ye dek enerji ihtiyaçlarının %20'sini yenilenebilir enerjilerden karşılamalarını kararlaştırmıştı. Ön raporlar birliğin bu hedefi aşabileceğini ortaya koyuyor. Çünkü Almanya, İspanya ve İsveç hedeflerini aşacak gibi görünüyorlar. Tüm ülkeler Haziran ayında hedeflerini nasıl karşılayacaklarını resmi olarak açıklamakla yükümlü. Komisyon bu hedefi karşılayamayanları mahkemeye götürme Yani onlara karşı yargı yoluna başvurma yetkisine sahip. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gezegenin geleceğini ne kadar düşündüklerini gelecek günlerde göreceğiz. Bakalım bu hedefler ne kadar tutmuş, tutmaya devam edecek veya ortaya konacak. Amerika Birleşik Devletleri Balık ve Yaban Hayatı Kurumu'nun birçok çevre kuruluşu ile beraber yayınladığı rapor iklim değişikliğinin sonuçları ile ilgili çarpıcı bir gerçeği daha ortaya koyuyor. İklim değişikliği kuş türlerine yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. ABD İçişleri Bakanlığı Sekreteri Ken Salazar, en çok göçmen kuşların risk altında olduğunu söyledi. Raporda hayatı okyanusa bağımlı kuşların ise en kırılgan türler olduğu ortaya kondu. Albatros, kutup martısı ve fırtına kuşu başta olmak üzere 67 okyanus kuşu türü özellikle risk altında. Çünkü bu türlerin yıllık üreme oranları çok düşük. Üstelik yaşam alanları da iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece hassas. Salazar, İçişleri Bakanlığı'nın 8 bölgede iklim değişikliğiyle mücadele stratejileri geliştirmek için iklim bilimi merkezleriyle birlikte çalıştığını ifade etti. Türkiye'de hala resmileşmemiş bir strateji belgesi duruyor. Ancak bu belgede biyolojik çeşitlik koruma adına hiçbir şey yok. Birilerinin çıkıp yine ağaçlandırma yapıyoruz demesi ise bu konuda cehalet örneği olacak maalesef. Dünya kıyılarındaki ölü bölgeler iklim değişikliğine katkıda bulunuyor. Deniz ve okyanuslarda oksijeni azalmış olan ölü bölge denilen bölgeler var. Maryland Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi'nin araştırmasına göre bu bölgelerin görülme sıklığının ve yoğunluğunun artması yalnızca bulundukları yeri değil tüm gezegeni etkiliyor. Oksijeni oranı düşük sular atmosferdeki azot oksit yani N2O yoğunluğunu arttırıyor. Bu da iklim değişikliğine neden oluyor. İşte Karadeniz'de kıyılarında oksijensiz alanların çoğunlukta olduğu denizlerden biri. Yine de Karadeniz için iyi bir haber var. Kirlilik ile erozyon tehdidi altında olan Karadeniz için bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar Black Sea Scene adlı proje altında bir araya getiriliyor. Böylece sağlıklı bir yönetim stratejisi geliştirilecek. Projede Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Yunanistan da dahil Karadeniz'i çevreleyen ülkelerdeki 51 araştırma merkezi, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden bilim insanları çalışıyor. Projeye Türkiye'den Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, İstanbul, Ankara ve 9 Eylül Üniversiteleri katılıyor. Proje ile yıllardan beri kirlilik ve erozyon ve balıkçılıkla ilgili yapılmış tüm çalışmalar, toplanmış bilgi ve oşinografik veriler ortak amaç doğrultusunda en iyi kullanımı sağlamak için uluslararası Karadeniz Bilimsel Ağı Altında bir araya getiriliyor. Karadeniz 13 başkenti ve 160 milyon insanı ilgilendiren bir coğrafya. Bu denizin %90'ı oksijensiz. Özellikle toksik madde birikimi ağır metaller ve diğer kirleticilerle ölü deniz olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Umuyoruz bu çabalar korunması ve tekrar hayata döndürülmesi için e, birer adım olacak. Greenpeace bütün geçtiğimiz hafta Mersin'in nükleere karşı sesini duyurmak için Mersin'deydi. Kurulan imza standında Mersinler hiç tereddüt etmeden binlerce imza formu doldurdular. Nükleere karşı mücadelede yalnızca burada yetişkinler yoktu. Çocuklar da nükleere karşı imza attılar. Seslerini onlar da duyurmak istiyorlar. Çünkü geleceklerinde kanser riski istemiyorlar. Zaten temelde bu mücadele doğa ve gelecek kuşaklar yani çocuklar için değil mi? Mersinler kendi geleceklerine sahip çıkıyorlar. Siz de geleceğinize sahip çıkın